Merhaba. Bugünkü konumuz için hazırladığın kaynakları masaya yatırdık ve yani karşıma çıkan manzara gerçekten büyüleyici. Değil mi? Çok tanıdık ama bir o kadar da görünmez bir konu aslında. Kesinlikle. Her gün duyduğun, belki de sık sık kullandığın o sihirli cümleleri konuşacağız. Sen buna değersin. Kendinin en iyi versiyonu ol. Anı yaşa. Bunlar ilk bakışta insana gaz veren, hani böyle motive edici, Masum sözler gibi duruyor. Aynen öyle. Ama işte bu analiz bu sloganların aslında çok daha derin karmaşık bir sistemin parçası olduğunu gösteriyor. Amacımız da bu. Bu popüler söylemlerin ardındaki toplumsal ve psikolojik dinamikleri birlikte sökmek. Yani bu sözler bizi gerçekten özgürleştiriyor mu? Yoksa, yoksa farkında olmadan hepimizi daha çok çalışmaya, daha çok tüketmeye ve sürekli kendini kanıtlamaya iten bir çarkın dişlileri mi yapıyor? Tam olarak öyle. Burada sormamız gereken kilit soru şu. Bu sloganların bize sunduğu o değerli olma ve özgür seçim yapma hissi gerçek bir bireysel güç mü? Yoksa sistemin daha verimli işlemesi için tasarlanmış modern bir yanılsama mı? İşte bu çok kritik bir soru. Senin de bahsettiğin gibi analiz bizi çok temel bir değişimin kalbine götürüyor. Eskiden toplum bize emir kipiyle yapmalısın diyerek kurallar koyardı. Şimdi ise içerden fısıldayan bir sesle ''Yapabilirsin'' diyerek bizi motive ediyor. İnce ama devasa bir fark bu. İşte bu ince ama devasa fark bütün bu sloganların temelini oluşturuyor. Bugün o yapmalısın diyen disiplin toplumundan, yapabilirsin diyen performans toplumuna geçişin izini süreceğiz. Harika bir başlangıç noktası. Yapmalısından yapabilirsin'e geçiş. Bu gerçekten de bütün hikayeyi özetliyor gibi. O zaman hadi bu büyük resimden başlayalım. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl oldu? Tabii. Kaynaklar 20. yüzyılın ortalarına kadar hayatın daha net kurallarla çevrili olduğunu söylüyor. Michel Foucault buna disiplin toplumu diyor. Yani okul, fabrika, kışla. Evet, kapalı kurumlar. Hayat bu mekanlarda net bir hiyerarşi ve dış bir otoritenin denetiminde geçiyordu. Zil çalar, işe başlarsın. Zil çalar, paydos edersin. Patron ne derse o olurdu. Otorite dışarıdaydı ve görünürdü yani. Senden beklenen şey de itaatti. Aynen öyle. Emir kipi yapmalısın idi. Fakat neoliberal politikalar ve küreselleşme ile birlikte bu yapı sarsıldı ve yavaş yavaş dönüştü. İşte burada Koreli filozof Byung-Chul Han'ın tespiti devreye giriyor. Evet, performans toplumu. Artık performans toplumunda yaşıyoruz. Bu yeni toplumda fabrikalar, katı kurallar yok. Onun yerine projeler, girişimler, startuplar var. Artık sana şunu yapmalısın diyen bir patron yok çünkü patron bizzat kendin oldun. Bu kulağa bir özgürleşme hikayesi gibi geliyor ama sanırım işin içinde bir bit yeniği var. Kendi kendinin patronu olmak. İşte tuzağın kendisi de tam olarak bu. Yapmalısın emrinin yerini çok daha etkili bir motivasyon aracı aldı. Yapabilirsin, potansiyelini gerçekleştirebilirsin, hayallerinin peşinden gidebilirsin, kendinin en iyi versiyonu olabilirsin. Evet, bu yeni sistem sana yasaklar koymuyor, aksine seni sürekli yeni projeler üretmeye, kendini geliştirmeye teşvik ediyor. Artık bir itaat öznesi değil, bir performans öznesisiyiz. Kendimizin efendisi gibi görünüp, aynı zamanda kendi kendimizin kölesi oluyoruz. Bu sömürünün en verimli hali o zaman. En verimli hali. Neden biliyor musun? Çünkü bir projede başarısız olduğunda, tükendiğinde veya hayal kırıklığına uğradığında sisteme, patronu veya devleti suçlamıyorsun. Sadece kendini suçluyorsun. Yeterince iyi değildim, yeterince çok çalışmadım diyorsun. Anladım. Sorumluluk tamamen bireyi yüklenmiş durumda. Sistem kendini aklıyor ve fatura her zaman sana kesiliyor. <gülüyor> Tam olarak bu. Bu sloganları anlamak için çok önemli bir zemin hazırladı. O zaman en ikonik sloganla başlayalım. L'Oreal'in o meşhur çünkü sen buna değersin sloganı. Kaynaklarda bu sloganın çıkış hikayesinin oldukça ilginç olduğu belirtiliyor. Aslında feminist bir başkaldırı olarak doğmuş değil mi? Kesinlikle. Hikayesi müthiş. 1973 yılı reklam dünyası tamamen erkek egemen. Reklamlardaki kadın imajı genellikle ya erkeğini memnun etmeye çalışan bir ev kadını ya da bir erkeğin arzu nesnesi. Klasik yani. Evet. O dönem L'Oréal için çalışan 23 yaşındaki genç bir metin yazarı Elon Specht bu duruma isyan ediyor ve reklam metnini ilk kez bir kadının kendi perspektifinden yazıyor. Sloganın orijinali de because I'm worth it yani çünkü ben buna değerim. Vay canına bu çok farklı. Bu bir kadının ilk defa bir ürünü bir erkeği etkilemek için değil tamamen kendisi için kendi değerini onaylamak için aldığını söyleyen devrimci bir beyan Doğu dönem için. Gerçekten güç bir çişkış. Peki nasıl oldu da bu kadar güçlü ve özgürleştirici bir fikir bugün tartıştığımız o performans toplumunun bir aracına dönüştü? İşte zamanla slogan ustaca evrildi. 2000'lerde çünkü sen buna değersin haline geldi. Yani benden sene geçti. Evet artık marka kadının kendi kendine söylediği bir onayı değil doğrudan tüketiciye seslenip ona bir değer atfeden bir otoriteye dönüştü. Ben sana söylüyorum sen değerlisin demeye başladı. Bugün ise daha da ileri gidip ''Yadım daha mı day?'' var. Çünkü ''Biz buna değeriz'' diyerek bu tüketim eylemi etrafında sahte bir kolektif kimlik, bir dayanışma hissi yaratıyor. Ama bir dakika, birine değerlisin demenin nesi kötü olabilir ki? Bu yine de olumlu bir mesaj değil mi? Hani geleneksel reklamlar sürekli bir şeylerin eksik olduğunu hissettirir. Yeterince beyaz dişlerin yok, bu macunu al. Doğru. Yeterince pürüzsüz cildin yok, bu kremi al. Bu slogan ise tam tersini söylüyor gibi. İşte dehası da burada yatıyor. Bu sloganın yaptığı şey pazarlamayı güçlendirme, yani empowerment kılıfına sokmak. Sana sende bir eksiklik var deniyor, aksine sen zaten harikasın, zaten değerlisin ama... Ama hemen ardından zımnen şunu ekliyor ve bu var olan değerini korumak, sürdürmek ve başkalarına göstermek için bu ürüne ihtiyacın var. Anladım. Yani lüks bir ürünü satın alma eylemini savurganlık veya gösteriş olmaktan çıkarıp kendine yatırım yapma, öz saygını besleme gibi ahlaki bir eyleme dönüştürüyor. Aynen öyle. Artık pahalı bir krem almıyorsun... Kendine olan saygını tazeliyorsun. Tırnak içinde tabii. Bu inanılmaz bir psikolojik manevra. Ve bu kaynaklarda belirtilen meritokrasi inancıyla da doğrudan bağlantılı. Yani eğer çok çalışıyorsan, başarılıysan bu lüksü hak ediyorsun düşüncesi. Kesinlikle. Madalyonun bir yüzünde bu var. Başarılıysan buna değersin ve bunu hak edersin. Ama madalyonun görünmeyen diğer yüzü çok daha karanlık. Nedir o? Eğer bu ürünleri alamıyorsan... Bu hayat standartına sahip değilsen, demek ki yeterince değerli değilsin, yeterince çalışmadın ve yoksulluğu hak ediyorsun. Gördüğün gibi bu söylem gelir adaletsizliği gibi yapısal sorunları tamamen görünmez kılıyor. Ve her şeyi bireysel değer ve hak etme meselesine indirgiyor. Aynen. Yaşlanma karşıtı ürünlerde de aynı mantık işliyor. Yaşlanmak artık hayatın doğal bir parçası değil, mücadele edilmesi gereken bir hastalık. Kırışıklıklar, yaşanmışlığın değil, kendini salmışlığın bir kanıtı olarak kodlanıyor. Tam da kaynakta atıf yapılan Lana Del Rey şarkısındaki gibi. Artık genç ve güzel olmadığında da beni sevecek misin sorusu. İşte bu sloganlar o sorunun cevabının hayır olacağı korkusunu besliyor. Bu hak etme meselesi çok önemli. ...değerli olmak için tüketiyoruz. Bu bana hemen aklıma gelen başka bir sihirli cümleyi hatırlattı. Bütün bir hafta boyunca deli gibi çalıştıktan sonra... ...cuma akşamı o tatlıyı sipariş ederken... ...veya indirime girmiş o ayakkabıyı alırken... ...evet. Kendimize fısıldadığımız o cümle... ...ben bunu hak ediyorum. Hepimizin çok iyi bildiği bir an değil mi? Bu cümle modern insanın içindeki temel bir çatışmayı çözüyor... Bir yanımızda hala o eski çok çalış, tutumlu ol, hazzı ertele diyen ahlak var. Diğer yanda da hayat kısa, anı yaşa, kendini şımart diyen modern hazcılık. İşte ben bunu hak ediyorum sloganı bu ikisini barıştıran sihirli bir formül. Yaptığın şey bir savurganlık değil. Çünkü onu hak etmek için önce bedelini ödedin. Yani çok çalıştın. Veya bir zorluğa katlandı. Yani hayatı bir tür bilanço defterine dönüştürüyoruz. Giderler kısmında çekilen acı, stres, yorgunluk var. Gelirler kısmındaysa hak edilen hazlar, ödüller. Aynen öyle. Bu yaklaşımla dinlenmek, eğlenmek veya kendine zaman ayırmak gibi şeyler doğal bir insan hakkı olmaktan çıkıyor, çalışarak... Kazanılması gereken bir ayrıcalığa dönüşüyor. Bu tatili hak etmek için çok çalıştım diyoruz mesela. Sanki dinlenmek için birilerinden izin almamız, bir bedel ödememiz gerekiyormuş gibi. Bu durum özellikle Türkiye gibi ekonomik belirsizliğin ve krizlerin yoğun olduğu toplumlarda daha da ilginç bir boyut kazanıyor. Kaynaklarda ruj etkisi denen bir teoriden bahsediliyor. Evet bu teoriyi merak ettim. Kriz zamanlarında insanlar nasıl hak ettiklerini düşünüyor. Teori şunu söylüyor. Ekonomik kriz dönemlerinde insanlar ev, araba, pahalı bir tatil gibi büyük lüks hedeflerine ulaşamayacaklarını anladıklarında morallerini yüksek tutmak için daha küçük erişilebilir lükslere yönelirler. Telafi tüketimi yani. Aynen öyle. Mesela yeni bir araba alamıyorsan ama iyi hissetmeye de ihtiyacın varsa kendine pahalı, kaliteli bir ruj veya özel bir kahve alırsın. Bu küçük harcama büyük hayallerin ertelenmesinin yarattığı psikolojik boşluğu doldurmaya yarar. Analizde Türkiye'de pandemi döneminde herkes maske takmasına rağmen göz makyajı satışlarının attığı belirtiliyor. Bu çok çarpıcı bir örnek. Çok çarpıcı. Geleceğe dair büyük umutlar kurmanın zorlaştığı bir ortamda... Birey kontrol edebildiği küçük alanlarda kendine küçük mutluluklar yaratmaya çalışıyor. Madem düğün yapamıyorum, bari en güzel göz kalemini alayım. Buna da mı hakkım yok diyor. Bu bir hayatta kalma mekanizması aslında. Küçük mutluluklarla büyük boşlukları doldurmak. Çok tanıdık bir his. Peki gelelim günümüzün, yani sosyal medya çağının sloganlarına. Artık mesele sadece bir şeyler almak ya da kendini ödüllendirmek değil. Mesele tüm bunları başkalarına göstermek. Aynen. Kendini göster, ışığın parlasın, sahne senin. Kaynak bu durumu Guy Debord'un 1960'larda yazdığı Gösteri Toplumu kitabıyla açıklıyor. Evet, Debord'un öngörüsü inanılmaz. O, modern toplumdaki evrimi üç aşamada özetler. Olmaktan, sahip olmaka, oradan da görünmeke. Olmak... Sahip olmak, görünmek. Geleneksel toplumlarda değerin kim olduğunla ölçülürdü. Kapitalizmle birlikte bu, neye sahip olduğunla ölçülür hale geldi. Sosyal medya çağındaysa, artık ne olduğun veya neye sahip olduğun değil, nasıl göründüğün önemli. Var olmak için görünür olmak zorundasın. Yani Tayfun Atay'ın o meşhur tespiti, düşünüyorum o halde varım değil, görünüyorum o halde varım. Paylaşılmayan bir tatil, beğenilmeyen bir fotoğraf sanki hiç yaşanmamış gibi. İşte bu Jean Baudrillard'ın simülasyon evreni dediği şey. Bir konsere gittiğini düşün. Eğer bütün konseri telefonunla kaydedip en iyi anları sosyal medyada paylaşmaya odaklanırsan... Ki genelde öyle oluyor. Evet, artık senin için gerçek olan şey sahnede canlı dinlediğin müzik değil, o müziğin telefondaki görüntüsü yani kopyası olur. Paylaştığın o video, yaşadığın anın kendisinden daha gerçek, daha önemli hale gelir. İşte simülasyon bu. Görüntünün, gerçeğin yerini alması. Çok acayip. Ve bu yeni görünürlük rejiminin de çok katı bir kuralı var. Pozitiflik zorunluluğu. Toksik pozitiflik denen şeyden bahsediyoruz sanırım. Good vibes only. Yani sadece iyi titreşimler gibi mottolar. Olumsuz duygulara yer yok mu bu gösteri toplumunda? Kesinlikle yer yok. Acı, keder, kaygı, başarısızlık gibi insan deneyiminin son derece doğal ve önemli parçaları gayrimeşru ilan ediliyor. Bunları göstermek zayıflık, başarısızlık olarak kodlanıyor. Herkesin sosyal medya profili bir müzeye dönüşüyor adeta. Hayatın sadece en parlak, en mutlu anlarının özenle sergilendiği bir müzeye. Bunun iki tehlikeli sonucu var. Birincisi, bu mükemmel hayatları izleyen kişilerde sürekli bir kendini kıyaslama ve yetersizlik hissi yaratıyor. Kıyaslama narsizmi deniyor buna. İkincisi ise... Paylaşan kişinin kendisi için de tehlikeli. Evet. Çünkü yarattığı o mutlu dijital avatar ile kendi gerçek, kusurlu benliği arasında derin bir yarılma yaşıyor. Sürekli mutlu ve başarılı rolü yapmak insanı içten üce tüketiyor. Ve sanırım bu bizi tüm bu sloganların zirvesine belki de en tehlikelisine getiriyor. Kendinin en iyi versiyonu ol. Kişisel gelişim endüstrisinin, yaşam koçlarının temel taşı bu cümle. Kulağa çok olumlu geliyor ama en büyük tuzak. Çünkü bir sonu yok. En iyi versiyon nedir? Nerede biter? Her zaman senden daha fit, daha başarılı, daha zengin, daha çok kitap okuyan bir en iyi versiyon potansiyeli vardır. Yani benliğimiz bitmeyen bir projeye dönüşüyor. Asla tamamlanmayacak. Sürekli optimize edilmesi, güncellenmesi gereken bir proje. Bu da bireyde kronik bir yetersizlik ve tatminsizlik hissi yaratıyor. Bu ilk başta konuştuğumuz Büyükçül Han'ın kendini sömürme kavramına geri getiriyor bizi. Kimse bize zorla mesai yaptırmıyor, hafta sonu yeni bir dil öğrenmemizi emretmiyor. Bunların hepsini kendimizin en iyi versiyonu olmak için tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Tam olarak bu. Ve bu sonsuz projenin kaçınılmaz sonucu ne? Tükenmişlik. Yani burnout sendromu ve depresyon. Hana göre depresyon, performans öznesinin yorgunluğudur. Yapabilme gücünün iflas etmesi yani? Evet. Artık daha fazlasını yapamıyorum dediği andır. İdealindeki o en iyi versiyon ile, gerçekteki hali arasındaki makas o kadar açılır ki, birey bu gerilimi daha fazla taşıyamaz ve narsistik bir çöküş yaşar. Bütün sistemin kendini göster baskısıyla ezilen birey, en sonunda kendini kapatır ve içe çekilir. Mükemmel bir tuzak gerçekten. Sistem seni yapabilirsin diye motive ediyor. Sen de bu motivasyonla kendini sonuna kadar sömürüyorsun. Sonunda tükendiğinde ise yapamadığın için yine kendini suçluyorsun. Aynen öyle. Toparlayacak olursak bu analiz bize gösteriyor ki bu masum görünen hepimizin hayatına dokunan sloganlar aslında bizi sürekli performans sergilemeye, kendimizi bir marka gibi pazarlamaya ve en önemlisi de Toplumsal sorunları kişisel başarısızlıklar olarak algılamaya iten çok güçlü psikopolitik araçlar. Özetle, kendimize aşık olduğumuzu sandığımız, narsisist bir çağda aslında kendimize en büyük eziyete ediyoruz. Sürekli yetersiz hissetme, hiç durmadan çalışma zorunluluğu ve her daim mutlu görünme baskısı. Bütün bunlar, kolektif bir yorgunluğa ve anlamsızlık hissine yol açıyor. Peki bütün bu analizin sonunda akla şu soru geliyor. Bu kuşatmadan bir çıkış yolu var mı? Bu çarkın tamamen dışına çıkmak mümkün mü? Analiz bazı direniş noktaları da sunuyor sanırım. Evet bir umut ışığı bırakıyor. Bu direniş büyük devrimci eylemlerden çok küçük bir kişisel tavır alışlarda gizli. Mesela yapabilme diktatörlüğüne karşı bilinçli bir şekilde yapmama özgürlüğünü savunmak. Yani her anımızı verimli geçirmek zorunda değiliz. Değiliz. Yorgunluğa ve hatta başarısızlığa hakkını teslim etmek. Yaşadığımız sorunların kaynağını sadece kendi psikolojimizde değil, adaletsiz toplumsal yapılarda da aramak. Ve belki de en önemlisi o ulaşılmaz en iyi versiyon takıntısı yerine, yerine ne koyacağız? Donald Winnicott'un o harika ifadesiyle yeterince iyi olmayı kabul etmek. Yeterince iyi olmak. Bu bile başlı başına devrimci bir fikir gibi geliyor kulağa. Kesinlikle. Ve sana üzerinde düşüneceğin son bir düşünce bırakalım. Doğrudan analizin kapanış cümlesinden ilhamla, belki de günümüzdeki en radikal ve özgürleştirici eylem bir şampuan şişesinin veya bir sosyal medya gurusunun bize söylediği gibi değerimizi sürekli birilerine ispatlamaya çalışmak değildir. Aksine ışığın parlamasa da, kendini göstermesen de, en iyi versiyonun olmasan da var olduğunu ve değerli olduğunu bilmek.